Şimdi göreceğimiz mana, deryadan bir katreş, şemisten bir zerredir. Yani bizim vermiş olduğumuz mana ile surey-i Celilinin tamamen Hakk'a manası vermiş demek değildir. Yalnız Fakir'in değil, cümle Müfessir-i İkram Hazırlatı'nın Fahri Raziler, Hazinler, Şehaplar, onların da verdiği mana ile yine i celil manası ikbal olmuş demek değildir. Tamamen tercih edilmiş manasına değildir. Herkes kabiliyetin miktarı, nasip miktarı mana verdi. Dinleyenlerden de herkes kendi kabiliyete kadar bu işi kavradı. Nasıl bir kadar yani kabiliyeti nasıl bir kadar.